bir hiç iken imanla var olmaya, bir damla iken seller olup akmaya, bir kıvılcım iken putları yıkmaya, tahutları darmadağın etmeye geldik. Yusuf ile zindanı medreseye, Nursi gibi İslam'ı öğretmeye, Hüseyin'le çöllerde baş vermeye, Hizbullah'i bir er olmaya geldik. İbrahim ile vurmak putun boynunu, İmam ile küfrün her oyununu, Musa gibi firavunun sonunu, Asamızla küfrü yutmaya geldik. Selamca zindanda direnmek, Şehzeki'yle meydanlarda kükremek, ata olup bu yolda şehit olmak, dünyalara kafa tutmaya geldik. İyiliği emredip söylemeyen, kötülüğü yok edip önlemeye, Kur'an'la yaşayıp amel etmeye, Kurtulan cemaat olmaya geldik.